Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Metin Günal'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler misunuz? Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programın başında Arşık Kerem'den türküler olacak. Bu sebeple Kerem ile Aslı hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Çok önemli olmasına rağmen bugüne kadar Kerem'den ve Kerem ile Aslı'dan hiç bahsetmedim programlarda. O yüzden Dinleyeceğimiz sadece üç türkü olsa da bu meseleden az da olsa bahsetmek istiyorum. Öncelikle Kerem ile Aslı hikayesinin nereden nasıl çıktığını anlatmak gerek. Şöyle ki Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyada anlatılan varyantları, çeşitleri var bu hikayenin. Hem mekan olarak hem zaman olarak oldukça geniş bir yere yayılıyor. Kerem ile Aslı hikayesini Kerem Dede ya da Aşık Kerem diye birinin yazdığı iddia ediliyor kimi eserlerde. Ama açıkçası tek bir şairin eseri olmadığını düşünüyorum ben bu hikayenin. Zira sözlü kültürün özelliklerinden birisi bu anlatıların çok sıkça karşımıza çıkması ve aynı zamanda sıkça karşımıza çıkan bu anlatıların tek bir kişinin yarattığı hikayeler olmaması. Yani yüzyıllar içerisinde farklı şairlerin, sıradan insanların eklediği şiirlerle ya da çeşitli olaylarla genişleyen şeyler bunlar. Ama Aşık Kerem ya da Kerem Dede isminde birinin 16. yüzyılda bu hikayeye üslup bütünlüğü kazandırdığını ve son halini verdiğini söyleyebiliriz. Bu makul bir iddia. Son halini verdi derken kastettiğim hikayedeki üslup, bütünlüğünü sağlaması ve olay eksenini bir yere oturtması yoksa ondan sonra da birçok varyantı çeşitlemesi çıkmıştır elbette ki bu hikayenin zira sözlü kültürde hiçbir zaman hiçbir anlatının son hali var diyemeyiz bu anlamda Kerem ile Aslı toplumsal estetik anlayışın yansıtığı önemli bir hikaye önemli olmasının başka boyutları da var ama onları birazdan sizlere anlatacağım. Kerem ile Aslı'yı tek bir kişinin yazmadığı konusundaki iddiamla bağlantılı olarak bir şey söylemek istiyorum bu anonstan. Benzer bir tartışma Homeros'un İlyadası içinde geçerli. Bu konuda tartışmalar var. Ben Homeros uzmanı değilim. Ee, Antik Yunan uzmanı da değilim. Ama bildiğim tartışmalardan birisi İlyada'yı Homeros'un yazmadığı ama var olan hikayeleri... Bir destan şeklinde bir araya getirdiği yönündeydi. Dediğim gibi uzmanı değilim ama bana makul gelende bu yani var olan hikayeleri bir üslup bütünlüğü içerisinde toplamış olması. Yani sözlü kültürlerde bu çokça karşılaştığımız bir durum. Nasıl yazılmış olursa olsun Kerem ile Aslı hikayesinin emsalleri arasında da temayüz ettiğini önemli bir yerde durduğunu söyleyebiliriz. Ama bu anonsu daha da fazla uzatmadan bir sonraki anonsta bahsedeceğim bu meseleden. Şimdi Ünsal Doğan'ın Erenler Yadigarı isimli albümünden dinleyeceğiz bir türkü. Malatya Hekimhan yöresine ait. Yusuf Doğan ve Hasan Doğan'dan Ünsal Doğan derlemiş bu türküyü. Ve sözleri Kerem ile Aslı hikayesinden alınma. Türkünün ismi de albümde Kerem havası olarak not edilmiş. Müzik Hazıttım, çağrım da hadir aman hey, aman hey. Bir yanımda yağmur, yar, kar serper, kar serper. Bir yanımda yüce dağlar duman hey, duman hey, hey vah hey, hey Bir yanımda yağmur yar kar serper, kar serper bir yanımda dağlar duman hey, duman hey, hey vah hey. <Gülüyor> Makineler gözüm seride kulaklarım çınılar çınılar derdim artar yaralarım yeniler yeniler. Kadir Mevlan benim halim yaman hey. Yaman hey Hey vah hey Derdim artar Yaralarım yeniler, yeniler Kadir Mevlam benim halim Yaman hey Yaman hey, hey vah hey Aşk ki kendi kendin kaynata Aşk odur ki kendi kendin kaynata Yiğit odur meydanda ser oynata oynata Kerem der ki ölüm haktır da dünyada, dünyada. Ta garşıya senin aman hey iman hey ey hey va hey ey der ki ölüm hakdır dünya ya da dünyada, dünyada. Ahirette karşı gelsin iman hey... ...iman hey... ...eyvah hey. Az önceki anonsta Kerem ile Aslı hikayesinin emsallerinden daha önemli olduğunu söyledim. Bu belki biraz iddialı gelebilecektir bazı dinleyicilere. Bildiğiniz üzere... Arzu ile Kamber, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Emrah ile Selvihan gibi birçok hikaye var. Sık sık türkülerde, şiirlerde bu hikayelere telmih de yapılır. Hatta bazen onların olayları üzerine bile türküler yakılmıştır. Fakat bu efsaneler, daha doğrusu bu hikayeler efsane demek yanlış olur. Sık sık dile getirilmesine rağmen hep o konu ve bağlam üzerinden bir telmih vardır türkülerde ya da şiirlerde. Fakat Kerem ile Aslı hikayesini okuduğunuzda oradaki birçok dizenin, birçok şiirin halk edebiyatına ve türkülere sızdığını görürsünüz. Bazen bunlar birkaç dizedir, bazen kıtanın bütünüdür, bazen de şiirin hepsidir. Kerem'in ismi geçmese bile Kerem ile Aslı hikayesindeki şiirlerin sözlerine, Anadolu halk türkülerinin büyük bir kısmında rastlayabiliyoruz. Bu etkisini gösteriyor bize. Leyla-ı Mecnun mesnevisi mesela Fuzuli'nin halk edebiyatı açısından çok önemli bir eser değil. Eserin kendisi elbette önemli. Ama o eseri okuduğumda halk edebiyatına yaptığı çok büyük etkiler olduğunu düşünmemiştim. Etkisi yoktur demiyorum ama büyük etkiden bahsediyorum. Kerem ile Aslı hikayesinin bir kere edebi olarak diğerleriyle kıyaslanamayacak bir etkisi var. Türkülere yapmış olduğu etkinin ötesinde Karacaoğlan gibi bir şaire de büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem üslup açısından hem imgeler hem ele alınan konular hem de redifler açısından Karacaoğlan'ın bu hikayeden etkilendiğini söylemek mümkün. Zaman zaman birebir aynı dizelere bile rastlayabiliyorsunuz. Hatta Kerem'in şiirlerinden bazılarını okurken Karacaoğlan okuyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Karacaoğlan'ı etkilemesi belki anlaşılabilir bir şey. Bunun ötesinde Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinde bile Kerem'den etkilere dizelere ve imgelere rastlayabiliyoruz. Yani Alevi Bektaşi kültür geleneğinden olan Pir Sultan Abdal gibi büyük bir şairi bile etkilemiş Kerem ile aslı hikayesi. Bu arada Kerem ile Aslı hikayesi derken hikayenin kendisi doğrudan etkilemese bile bu hikayenin yüzde doksanı manzum olduğu için o şiirler etkilemiş. Bu anlamda diğer emsallerinden edebiyat ve halk müziği açısından daha önemli bir yerde durduğunu düşündüm ben Kerem ile Aslı'yı okuduğumda ve onlarla ilgili biraz düşündüğümde. Diğer bir önemli yanı Kerem'in halk müziğinde de Kerem Havası diye bilinen bir havanın olması. Kerem Havası olarak isimlendirilmesi de bir tesadüf değil. Elbette ki bu hikayeden mülhem. Aynı zamanda halk müziği dizileri bildiğiniz üzere 20. yüzyılda, yanlış hatırlamıyorsam Muzaffer Sarı Sözen'in de girişimiyle, makamlarla isimlendirilmemiş bu dizilere ayrıca isim bulunmuş. Yahyalı Kerem Ayağı, Düz Kerem Ayağı gibi isimler koyulmuş halk müziğinin dizilerine. Ki bu da aslında... Söz konusu hikayenin ve onun yarattığı atmosferin etkisini gösteriyor diye düşünüyorum. Bu anlamda da oldukça önemli bir hikaye bu. Bu anonsu da daha fazla uzatmayayım. Şimdi Mehmet Evren Hacıoğlu'nun Kışlar Lal Oldu isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Rumeli türküsü var. Halil İbrahim Mısırlı'dan Muzaffer Sarı Söz enderlemiş. Türkünün ismi ise Aşık Kerem Düş eylemiş dayelere. Yanım Yanım yöreünde o Kerem ile Aslı hikayesinin edebi boyutuyla araştırılması çok önemli elbette. Ama bir de toplumsal, kültürel ve en nihayetinde dinsel boyutuyla da incelenmesi gerekiyor kanımca. Bu hikaye ilk anonsta da söylediğim üzere Orta Asya'dan Balkanlara kadar çok yaygınca bilinmekte ve birçok çeşitlemesi bulunmakta. Anadolu'yu bu bölgelerden yalıtmak mümkün değil elbette ama Anadolu özelinde konuşacak olursak Kerem ile Aslı hikayesinin Anadolu insanının ...evren tasavvurunu anlamak için de incelenebileceğini söylemek mümkün. Demin bahsettiğim toplumsal, kültürel ve dinsel boyutları sebebiyle. Tabii bunları benim programda tartışmam çok mümkün değil. Hem konunun uzmanı değilim hem de bu programın sınırlarına sığmaz. Ama okuduğum kadarıyla ve görebildiğim kadarıyla söz konusu hikayenin bu boyutları hemen hemen hiç ele alınmamış... Zaten taradığım makalelerin büyük bir kısmında ne yazık ki derinlikten mahrum, konuyu sadece biçimsel açıdan ele alan eserler karşıma çıktı. Umarım edebiyatçılar diğer yönleriyle de bu hikayeyi incelemeye ve farklı boyutlarıyla ilgilenmeye başlarlar. Daha da uzatmak istemiyorum Kerem'le ilgili bu meseleyi. Merak eden dinleyiciler İsa Öztürk'ün hazırladığı Kerem ile Aslı isimli kitaba bakabilirler. İş Bankası yayınlarından çıkmış İstanbul 2006 basımı. Kerem ile Aslı ile ilgili diğer okuduğum makalelerin künyelerini aktarmayacağım sizlere. Çok da önemli bulmadığım için. Ama elimde olmayan Şükrü Elçin'in bir kitabı varmış konuyla ilgili. Kerem ile Aslı ismini taşıyan. O eserde e, başvurulabilir bir eserdir diye düşünüyorum. Şükrü Elçin'in kalitesinden yola çıkarak. Şimdi sırada Volkan Kaplan'ın icrasıyla dinleyeceğimiz bir Adana türküsü var. Necla Babacan'dan Halil Atılgan derlemiş. Ölçüsü 5 8'lik, usulü ise 2 3 2 3 şeklinde geçiyor. İnternette sözlerin aşık saite olduğu not edilmiş. Bestesi anonim, yöre Adana. Dinleyeceğimiz bu kayıt bir albüm kaydı değil. Sosyal medyada kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi Volkan Kaplan'dan dinliyoruz. Aşk yoluna canı feda kılanlar. Aşk yoluna canı feda kılanlar Sizde düştünüz mü zora ben gi Bir Leyla misali mecnun olanlar Yaktınız mı canı nara ben gibi, nara ben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 Cemal üstüne Dökülmüş saçlar Acep var mı yana Yara ben Gibi Yara ben Gibi Yara ben Gibi Yara ben Gibi Acep var mı Yaddle <laughs> Aradın derdimi bu olmaz çare Sardı ciğerimi kara ben gibi kara ben Sardı ciğerimi kara ben gibi, kara ben gibi, kara ben gibi, kara ben gibi. Şimdi Erdal Akkaya'nın icrasıyla dinleyeceğimiz bir Ercişli Emrah türküsü var sırada. Bu türküyü yıllar önce Erdal Akkaya'nın albümünden dinletmiştim sizlere. Albümün ismini şimdi hatırlamıyorum. Ama şu anda bir YouTube kaydı dinleteceğim sizlere. Grupedia kanalından aldım ben bu kaydı. Meraklı dinleyiciler varsa müziğe bence YouTube'da bu kanalı takip etsinler. Ki az sonra bir kayıt daha dinleteceğim sizlere o kanaldan. Sözleri Ercişli Emrah'a ait olan bu türküyü Hacı Bayrak bestelemiş. Karacaoğlan'da da buna benzer bir şiir var. Ercişli Emrah'la ilgili bir program hazırlayıp sunmuştum. 05-09-2010 tarihli 287. program. Merak eden dinleyiciler bloktan o programa bakabilirler. Fazla bir şey söylemeyeceğim Emrah'la ilgili. Şimdi Erdal Akkaya'dan dinliyoruz. Bizim sahraların başı. Ayrılmazsa yaman şimdi Ayrılmazsa Si harmulu çektiğim ah zarmulu beni sora mulu boyu sel, revan şimdi. revan şimdi boyu seldi revan şimdi herisin dağların karı ben çekerim Çıkar, çıkar da yollara bakar. Emrahı odlara yakar. Boyu selvi revan şimdi. O kaşları keman çimdir O kaşları keman çimdir Emrah'ı odlara yakar O kaşları kara şimdir. Selvi şimdi. Boyu selvi revan şimdi. Şimdi yine Gruvipedya kanalından aldığım bir türkü var sırada. Ali Ekber Çiçekten alınan bir Erzincan türküsü bu. Bunun da sözleri türküde geçmemekle birlikte Kerem ile Aslı hikayesinden alınmış. Türkünün ismi Yıldız. Zaten e, yıldız çeşitlemelerinin hepsinin teması, sözleri, imgeleri Kerem ile Aslı hikayesinde var. E, merak eden dinleyiciler bu hikayeyi okuyacak olurlarsa Yıldız e, şiirine rastladıklarında hemen akıllarına Anadolu'da Yıldızla ilgili okunan e, bu çeşitlemeler gelecektir. Bu türküyü de yıllar önce yaklaşık 10-12 yıl önce Türküler Sevdamız isimli albümden dinletmiştim sizlere. Ama şimdi az önceki ismini andığım kanalda canlı kaydı vardı. Açıkçası albümdeki kayıttan çok daha fazla beğenip benimsedim. Zaten Erdal Erzincan'da o yıllardan bu yıllara çokça geliştirdi kendini. Bu sebeple bu hafta aldım listeye bu türküyü de. Şimdi Erdal Erzincan'dan dinliyoruz. Yıldız. reddu ona dertli keremdi yarayı kırar veren dillere ahniyet oldum sar geldi mavi yıldı aman aman evler yıkan yıldı Beller büken kanın dökken kervan kıran Düh, düh, düh, düh, düh, düh, düh, düh, Şimdi de sırada Söz ve müziği Erol Parlak'a ait olan bir türkü var ve türküyü de Erol Parlak'tan dinleyeceğiz. Bu da bir albüm kaydı değil merak eden dinleyiciler sosyal medyada kolaylıkla ulaşabilirler türküye. İsmi ise Yarın Aşkı ile Mecnun Gezerim. şim sahra. Altyazı Gönlüm eylerim, gönlüm eylerim, her dem sar eyleye dillerde kaldım, dillerde kaldım. Suçtumlarına bağrım koraldı, bağrım koraldı. Al yeşil bamda gülü muharoldu. Gayrı gurbet eller bana yaroldu, bana yaroldu. Yolum şaştı gurbet eller ellerde kaldım Koyru eller bana yar Bana yar Şaştı Şaşırdım gurbet Zemheri kışı, zemheri kışı Durmadan kanıyor yüreğim başım Neylesem dinmiyor gözümün yaşı Gözümün yaşı Ağlayıp ağlayıp sellerde ağlayı. Nelerde kaldı? Neylesem dinmiyor gözümün yaşıma gözümün yaşım Allah'ım. hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Yıldırh Çınar ve Müslüm Sümbül'den türküler dinleyeceğiz. Bunların ikisi de TRT kaydı. İlki Yıldırh Çınar'ın icrasından. Türkü Adana Yüresine ait. Aşık Ferrahi'den yani Mehmet Ali Ergat'tan Nurettin Dadaloğlu derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2 3 2 3. Ve şimdi Yıldırh Çınar'dan dinliyoruz. Ah neyleyim gönül senin elinden. <Gülüyor> Dinleyeceğimiz son türkü Eski Libas gibi Aşık'ın Gönlü ismini taşıyor. Bir Seyrani türküsü bu bildiğiniz üzere. Bu türkünün Kayseri'de ve Sivas'ta çeşitli icraları var, varyantları var yani. Şimdi dinleyeceğimiz Müslüm Sümülden olduğu için elbette ki Sivas yöresine ait. Aşık Seyrani de önemli 19. yüzyıl saz şairlerinden birisi. Merak eden dinleyiciler 12.08.2012 tarihli 384. programa bakabilirler. Dilden Dile titreşimler bloğundan orada Seyran ile ilgili özel bir program var. Müslüm Sümbül'den dinliyoruz şimdi. Eski libas gibi aşığın gönlü. gibi aşının gönlü söküldükten sonra dikilmezmiş Her ne kadar olsa gerdanı beni her güzelin gahr çekilmezmiş Her güzelin kahri çekilmez çekilmezdim. Çekilmez Böylece programın sonuna gelmiş olduk bu haftada ama programı kapatmadan önce kısaca sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar ne bir siyasi partiye ne de dini bir gruba ya da oluşuma üyeliğim ya da intisabım olmadı. Bundan sonra da olmayacak ve hiçbir partinin hiçbir dini oluşumun ne etkinliğine gittim ne toplantısına gittim. Fakat şimdi radyodan çıkınca bugün Maltepe'ye gideceğim. Siz de gelin orada hep beraber türküler söyleyelim. En azından adalet için bir nefes olalım. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın demeden önce Metin Günal'a bu haftaki destekçimize çok teşekkür ediyorum. Sağolsun haftaya görüşmek üzere. dile titreşimler. Asilhan Yesuna Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo dinleyicisi Metin Günala teşekkür ederiz.